İşrak namazının başlangıç ve bitiş zamanları nelerdir hocam? İşrak, güneş aydınlanması, güneşin ufku aydınlatması demektir. Sabah, doğar, sabah güneşinin ufku aydınlatmasına işrak denir, aydınlatmak demektir. Güneşin doğmasından 45 dakika sonra başlayıp yaklaşık 1-1,5 saat gibi yaklaşık olarak devam eden zaman işrak namazıdır. Buraya e, duha, namazı kuşluk namazı adı da verilir bu namaza. Bu vakitten sonra öğle namazının girmesine yakın zamana kadar da yine duha namazı kılınır. kılınan namazı duha namazıdır. Ona da bizim Anadolu'muzda kaba kuşluk denir. Kuşluk, kaba kuşluk. İşrak namazı, duha namazı aynı zamana kuşluk Tesadüf eder. Aynı namazdır. Güneşin 45 dakika doğusundan sonra 40-45 dakika geçince o namazın vakti başlar. 1-1,5-2 saat kadar devam eder. Böyle bıçakla kesilmiş bir zamanı yoktur. Ondan sonra öğle namazının vakti yaklaşıncaya kadar geçen zaman da yine duha namazıdır. Kılınan orası yine duha vaktidir. Ama kaba kuşluk diye anılır. Hı hı. Demek ki erken vakit kılınan normal işrak namazı, kuşluk namazı daha geçtirilirse yine kuşluk namazı, yine dua namazı kılınmış olur, ama ertelenmiş olarak kılınmış olur. Evet.